Merhaba. Hindistan'ın sıklıkla kuraklık yaşayan Vidarba bölgesi geçtiğimiz 10 yılda 8200 çiftçi intiharı ile anılır olmuştu. Şimdi ise bir başka ciddi krizle karşı karşıya, 4 yıl önce ülkenin su kaynaklarından sorumlu birimi, sulama için kullanılacak suyu emen enerji santrallerine izin vermişti. Greenpeace tarafından yayınlanan rapora göre, Vidarba için önerilen çok sayıda kömürlü termik santrallerin Varda nehrindeki su miktarını 40 düşürebileceğini ve 100 bin hektar tarım arazisinin sulamasını etkileyeceğini belirtiyor. Tarım arazilerinin sulanması ile ilgili sorunların çiftçi intiharları ile ilişkili olduğu birçok araştırma ve planlama komisyonu tarafından da vurgulanmıştı. Greenpeace kampanyacısı Jay Krishna'ya göre Maharashtra hükümeti 390 milyon metreküp suyun 2003 ve 2011 yılları arasında Vidarban'ın su rezervuarından alınmasına karar vermişti. Sulama ve çevresel akışla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadan alınan bu kararın acilen yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Kömür santrallerinin ihtiyaç duyduğu su miktarının yaklaşık 550 milyon metreküp olduğu düşünülürse ve planlanan tüm santrallerin yapıldığı varsayılacak olursa, 10 yıl içinde bir tanesinin bile işletilmesi için yeterli su olmayacak ve santraller kapatılmak durumunda kalacak. Durum Türkiye'deki kömürlü santraller için de esasında çok farklı değil. Belçika'nın kuzeyinde Hollanda sınırındaki Scheldt Irmağı kıyısında bulunan Doyel nükleer santralinin 3 nolu reaktörü reaktör kalbinde çatlak tespit edilmesi nedeniyle kapatıldı. Çevresinde 75 kilometre çapında bir alanda 9 milyon insanın yaşadığı ve Avrupa'da nüfus yoğunluğu en yüksek alanda bulunan nükleer santral olarak bilinen Doel'de 4 reaktör bulunuyor. Kapatılan Doel 3 1982'de açılmıştı ve 2022'ye kadar da çalışılması planlanıyordu. Yetkililer güvenlik testleri sırasında reaktör kalbinde çatlak tespit edilen Doel 3'ün Ağustos ayı sonundan önce açılmayacağını, güvenli bulunmazsa daha uzun sürede kapalı kalabileceğini bildiriyorlar. Fransız Elektra şirketinin GDF Suez ünitesi tarafından işletilen Doel 3, 1006 MW kurulu gücünde. Belçika'nın nükleer güvenlik komitesi FANK, ülkenin güneyindeki Thiange Nükleer Santrali'nin İkinoğlu reaktöründe de incelemelerin sürdüğünü ve sorun bulunması halinde bu reaktörün de Eylül ayında kapıtılabileceğini açıkladılar. Şu anda elektrik üretiminin yaklaşık yarısını nükleer enerjiden karşılayan Belçika uzun süredir nükleerden çıkış konusunu tartışıyor. Nükleer reaktörlerde, reaktör kaybinde özellikle yüksek basınç bulunan bölümlerindeki çatlaklar çok büyük tehlike. Yaşlanan nükleer santrallerde kaza riskinin arttığı da bilinen bir durum. 1 ve 2 nolu reaktörleri 1975'te, 3 nolu reaktörü 1982'de, 4 nolu reaktörü 1985'te açılan Döel Avrupa'nın yaşlı nükleer santralleri arasında. Nükleer santrallerin ömürleri bittiğinde kapatılması ise çok büyük maliyetler getiriliyor. Karaburun Balık çiftlikleri ve mermer ocakları ile maalesef talan altında bu güzel ilçemiz. Karareis'te yaz dönemi yaşayan halk ve çevre köylerden yaşayan köylüler balık çiftliklerinin yasalara uygun şekilde faaliyet göstermediğini, kıyıdan en az 1100 metre uzakta olması gerekirken ta kıyılarda bulunduğunu söyleyerek çiftlik sahiplerine ve onları denetlemeyen yetkililere isyan etti. Yarımada Gerencik Köfesi Karaburun Karar Karareis sayesinde gerçekleştirilen eyleme milletvekilleri, partililer ve Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun Kent Konseyi üyeleri ve Karaburun sakinleri katıldı. Karaburun halkı daha önce de balık çiftliklerine karşı eylemler yaparak seslerini yetkililere duyurmaya çalışmıştı. Yargı yolunda bırakmayan Karaburun'lar Seferihisar'daki balık çiftliklerini bölgeden uzaklaştıran belediye başkanı ve avukatlardan da destek alıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker artık çiftçilerin de refah seviyelerini arttırmak istediğini belirtti. Eker karpuz başta olmak üzere artık çoğu sebze ve meyvenin eski tadının kalmadığına ilişkin yakınmalara dikkat çekilmesi üzerine çiftçilerin raf ömrü uzun böceklere karşı dayanıklı ürün üretmeye yöneldiklerini söyledi. Artık çiftçilerin de refah seviyelerini arttırmak istediğini kaydeden Eker, dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasının Türkiye'de olduğunu ve ellerinde şu an 85 bin çeşit tohum bulunduğunu söyledi. Ve şu şekilde devam etti. İsteyene ayaş domatesi, isteyene dilediği karpuz tohumunu verebiliriz. Bunların ekilmemesi tohum yokluğundan değil. Zannediliyor ki yerli tohumlar artık yok. Tohum var ama tercih edilmiyor dedi. Mehdi Eker, Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde ilkbahar aylarındaki kuraklık yüzünden bu yıl saman başta olmak üzere kaba yem sıkıntısı yaşanması nedeniyle fiyatlarda aşırı artış meydana geldiğini de vurguladı. Eker, yem sıkıntısından dolayı besi hayvanlarının kesime gönderilmesi ve yeniden kırmızı et sıkıntısı riski bulunduğunu ifade etti. Umuyorum başka bir toplantıda hayvancılığın mera alanlarının yapılaşmaya açılmayarak koruma altında alınarak geliştireceği ve destekleneceğini, doğayla dost tarım yöntemleri konusunda kamunun çiftçilere eğitim vereceğini, yüzyıllarca bu topraklarda yaşamış ve verimi yüksek yerel tohumlarımızın toprakta yetiştirilmesi ve korunması, gıdada yeniden kendimize yeter bir ülke olmak üzere tarım politikalarının geliştirildiği müjdesini verir diye umuyoruz. Bakan. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.